850. konu, Hazreti Peygamber'in kendine sihir yapan Yahudi'ye gösterdiği yumuşaklık, Hazreti Peygamber'e Yahudilerden bir kişi sihir yaptı, Peygamber birkaç gün ondan müşteki, rahatsız, oldu, Cebrail geldi ve, Yahud'den bir kişi sana sihir yapmıştır, falan falan kuyuda bir takım düğümler düğümlemiştir, birisini gönder onu getirsin, deyince, Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi oraya gönderdi,